Şimdi kardeşler şu üç şeyden bir tanesi sözünde durmamak şeklinde aleyhissalatü vesselam efendimizin lisanından çıkmış. Biz buna bu modern lisanda randevu diyoruz, söz verme diyoruz, onay verme diyoruz. Ne dersek diyelim. Bir mümin ağzından çıkan sözün kölesidir. Hadis-i şerifte, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Müslüman sözünün şartının esiridir ağzından çıktı mı senin çıktı kanundur o artık konuşmayacaktın ya ne bileyim dikkat et dikkat etseydin bu kurşun gibi ağızdan bir defa çıkacak müminlerin sözü banka teminatından daha güçlü olmadıkça Allah'ı razı edemeyiz biz bir sanayici filan gün tamam dediği zaman karşısındaki mümin de banka teminatı ne demekmiş ipotekler mi ne gerek var kardeşim tapu senetleri haciz ne gerek var mümin söz verdi işte diyemediğimiz sürece Ebu Bekir'le aramızdaki mesafeyi kapatamayız kesinlikle kapatamayız kardeşler biz Ümmeti Muhammediz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmeti Muhammediz Bir kere konuşuruz Bir kere randevu veririz Bizde Verdiği randevuya gelmeyen Üçte bir mikrop taşıyan biridir Bunu başka hayattan bir örnekle Örneklendireyim ben Kızımızı isteyen birisi Bizden saat Sekizde randevu istedi Sekiz Kız evde çatlıyor şimdi Gelenler ne diyecek ne bakacaklar beğenecekler mi Sekiz buçuk Ayakları titremeye başladı Ya bir telefon etsek gelmeyecekler mi Dokuz kız isteyicileri geliyor hala Dokuzu yirmi geçe geldiler Zil çaldı Şey bildiğin gibi değil Trafik çok kötüydü Başkaları uçarak mı randevusuna yetişiyor Trafik çok kötüymüş Hastanede randevun olsaydı hasta halinle yarım saat öncesinden oradaydın sen. Özellikle bir de bir moda oldu şimdi. Geç gideceksin ki beklenince prestijin olacak. munafıktan prestijli adam olmaz. Munafık rezildir. Fit darkil esfeli minen nardır o. Cehennemin de en altında. Ebu Cehil'in ilinlerinin aktığı kuyularda yanacak munafık. Ondan prestijli adam olmaz Geç gidecekmiş de Koca hoca Alim adam Millete bin tane davetiye dağıtılmış Saat sekizde Filan konuda konuşacak Bilinçli bir şekilde sekizi kırk beşe Kırk beş geçe geliyor Neden Çünkü geç gelenler onun moralini kıracak Ondan sonra canı sıkılacak 45 dakika milleti orada bekletiyor Bir daha gittiği yerde de nasıl olsa Bu 45 dakika kala gelecek 45 dakika gecikecek diye Bu sefer insanlar prestij kazanmak için Ondan 5 dakika sonra yani 50 dakika sonra gidiyorlar Bu gecikme böyle kıyamete kadar gidecek herhalde Sen Resulullah'ı anlatacaksın Bir toplantıda Bilmem ne doğum haftası yapacaksın O toplantıyı vaktinde Başlatmıyorsun Doğumunu kutladığın peygamber o toplantıyı organize edenlere münafık demiş bir defa. Sen de orada oku mevlut oku ilahi, Müslümanlık yaşasın. Kendi kendimizi kandırıyoruz.